محمد روهيات بالنور طينته محمد لم يزل نورا من القدم مولايا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك قايل الخلق كلهم محمد حاكم بالعدل ذو شرفا Muhammedun ma'dinu'l-ihrami wal-hikami Mevla'ya salli ve sellim daiman abada Ala hakibike gayri khalqi kullihimin Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillah rabbil alemin Salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi İmam Rabbani Hazretleri itikadi konularda yazdığı mektubunda kalan dersimizle sıramızdan devam ediyoruz. Feinkâne kafiran sırfen. Bir adam diyor Nevruz kutladı. Bir adam yılbaşı kutladı. Noel kutladı vesaire vesaire. Bu adamı diyor son dersimiz buydu. Kafirlerden sayamayız. Ebedi azaptan da kurtulması umulur. Onun için kafir olana af yoktur, mağfiret yoktur. Ama kafir olmayıp da büyük günahta işlese Onlara kafir denmez. İşte ben bu husustaki konuşmalarımı Mahmut Tanal'ın yani bir milletvekili FETÖ'nün Fahri avukatı diyorum ona ben. Adam resmen cübbeli bu yılbaşı kutlayanlara kafir dedi ve dinden çıkar dedi. Ya bu kadar mı iftira olur? Alenen kafir olmaz diye bas bas bağırmıştık. Dört tane konuşma tespit ettim yani. Ve Burada da okuduk bu mektup onu anlatıyordu şimdi işte. Fenkane kafiran sırfın bir adam halis kafirse. Halis kafir ne demek? Yaptığı haramı helal sayan, normal gören, ondan sonra ne var bunda diyen zaten o zaman içki içmese de kafir oluyor. Noel kutlamasa da kafir oluyor. Çünkü harama helal dediği için. Ama o kafir, halis kafirse yani ayeti inkar ediyor veya mütevatir hadisi inkar ediyor. İşte, i̇şte haramları helal sayıyor. Fe cezao küfrü ile azabulebedi. Bunun kafirliğin cezası sonsuz azaptır. Çünkü bir insan kafir olması Ayrı bir şey. Günahkar olmasa ayrı bir şey. Adam sabah kadar namaz kılıyor. Camide, cemaata geliyor. Hiç kaçırmıyor. Ama şerahatı inkar ediyor. Bir hükmünü inkar ediyor. Bu adam kafir oluyor. Bunu namazı, abdesti, sakalı, cübbesi kurtaramıyor. Öbürü meyanede, karahanede her günah yapıyor. Ama haram belli, helal belli. Ben inanıyorum diyor. Bunun imanı olduğu için, kafir olmadığı için buna ebedi azap yok. Ha son nefeste iman tehlikesi. O iman tehlikesi Hacıya Hoca'ya da var. Ayrı dava. Ama tabii ki günaha fazla müptela olan da tehlikenin boyutu biraz büyür. Ama müşahhas kimsenin son nefesini bilemiyoruz ki. Vefi, renkânefî eğer bir adamda olursa mafucûrî. Fucur demek bütün fasıklıkları yapıyor. Hiç kumar, faiz, bu yani fucur ya, fucur facir. Her günah var. Ama miktaru zerratinel îmânı Zerre kadar imanı varsa geçen bir mektupta bu zerre kadar imanı açıkladım. Zerre kadar iman. Her şeyi inkar ediyor da bir şeye inanıyor diye zerre kadar iman olmaz. Her şeye inanacak ama hiç ameli yok. Amelinin nuru zerre kadar. imanın nuru az. Zerre o demek. Yoksa iman bölünmez. Hepsini inkar et, birine iman et. O zaman sırf kafir olsun. Bu başka bir şey. Anladın mı? Nuru bakımına. Yani çok günahı var. Ama inanılacak zaruriyatı diniye inanıyor. O zaman Bunun cezası nedir? Muhakkat azaptır. Günaha kadar yanar arada tevbe de kapısı açıktır çünkü kafir değil ya şefaat kapısı açıktır Kafir olmayan şefaat gelişir bunlar da devreye girer Allah rahmeti de devreye girer ama yine de yani azaba düşer illa da düşer değil ha El-i yani. sünnete göre günahkarlar illa azab olacak diye illalık yok Allah'a bir şey vacip değil çünkü vefurma dönemedi yaşa dilediklerim için dilediğim günahların hepsini cavurluk dışında hepsini affederim diyor. Dilediklerim için, orada meşiyet ilayiye bırakıldığı için illa azab olur bu adama diyemeyiz. Çünkü başka bir iyiliğinden Allah onu karşılar, onu biz bilmeyiz. Ama içkinin cehennemde azabıt var, zina'nın var, ayet ve hadis var, namazı terk etmenin var, gay kuyusu, esem kuyusu bu ayrı genel. Ama kişisel indirdiğin zaman bu adam namaz kılmıyor, öyleyse mutlaka gay kuyusuna bu adam gidecek. Özel ismiyle, soyadıyla. Bu eli sünnete göre denilemez kimse hakkında. Çünkü Müslüman ölürse. Dünya kadar devreye girecek şefaatler var. Bir de Mevla'nın özel affları var. E bu ha giredebilir. Girme ihtimali var. Çünkü neden namazı terk ettiğinden burada özel azaplar tehdidine giriyor bu. Ama illa girecek diye bir şey yok. İlla yok. Lâcibü La Allah şey. Allah bir şey vacip olmaz. Muakket azap. Ve fisail kebair diğer büyük günahlarda inşallahü teala Allahu Teala dilediği gibi. Yalnız gavurlara benzemek, Noel gibi gavurların dini merasimlerine katılmakta kafirse ebedi azap var müslümansa yani mülakat azap var diyor sanki kesin diyor yani. Bir süreli yani sürekli değil de süreli bir bir azap var diyor. Ama diğer büyük günahlar buna benzemez. Bak şimdi içki, kumar faiz, boğuş diğer günah kebahir. Ama işte onun düşün ben dedim. Kafirlere benzemek günahı diğerlerine benzemiyor. İşte o adama ne yaptı? Teveccüh etti etti. Zerre kadar karanlık kaldıramadım diyor. Çünkü diyor şirk şaibesiyle karışık günahlar öbürlerine benzemez diyor. Onu ben söyledim yani. O tehlike büyük olduğunda milleti uyarıyoruz yani. Hıristiyan merasimlerine katılmayın. Günlerini kutlamayın. Diğer günahlardan ama diyor. İnşallah Allah dilerse gafara onu affeder ve inşallah dilerse azzebü azap eder diyor. Öbürlerinde diler safa ederlerse azap ediyor. Bu, yavurlara benzemek günahında. Burada tabii meşiyete girer ama burada sanki imam Rabbani açık ifadesi bu. Meşiyeti bile devreye sokmuyor çünkü o zuhuratında ona ilam edildi ya demiş değil biliyorsunuz. Yani bu şirk şabesiyle karış, şirk karışıklığı var bunun günahında. Bunu buna çok uğraşma yani. Bunun nuru geri gelmez dediler. Ama cenaze namazını kıl, Müslüman öldü. Ama azabı muvakkat yani süreli bir azaptan da kurtulamadığı anlaşılıyor diyor, buyuruyor. Ve indel bu fakire göre kendisi ne söylüyor? En azaben nar mahsusun bil küfr ve sıfatil küfr. Cehennem azabı, kafirliğe mahsus şirk ve inkar, bir de kafirlik sıfatları. Sıfatları deyince, adam kendi kafir olmuyorsa da kafirlere benzediği için kafirlere teşebbütten ve müşabihetten küfür sıfatına giriyor. Baktıkat et. Sanki öbür günahlar bile apollocaya daha garantileniyor burada. Sevam imkanıza elken azap bu mukaddete muhallede mi müebbede? İster azap birkaç bin senelik mukaddat olsun, ister muhallede olsun yani 7 bin sene senelik 10 bin senelik 50 bin sene, 100 bin 200 bin ev sonsuz. Yani muhallede atı testir sayalım. Peki şeyde olsa yani. Birkaç bin sene, birkaç senelik yanacak azap da olsa mutlaka diyor onun da diyor bir küfür sıfatı vardır da onun için o düştü azaba o Müslüman diyor. Acayip hep bir şey söyledi şimdi. Temasiiyü tahkiku bunun incelemesi gelecek. Tahkik edeceğim diyor. Ve malul keba'irillezine lemiyefakulitt tevbeti. Tövbeye muvaffak edilmeyen büyük günah sahipleri. İçki, kumarla, faizle, zina ile adam ömür geçirdi ve hatta işte neyse ve tevbe edemeden öldü. Şimdi tevbesi yok ki ve rabia bu günahları o tevbe sebebiyle bağışlansaydı da ahirete fatura kalmasaydı. Ama tevbe demeden öldü. Ve lemyene alü şefaate e peygamberden, alimden, veliden, şehitten bir şefaata da erişemedi. Öyle şimdi şefaatta herkese yok. Mevla izin vermeden olmuyor. Bu şefaata da erişemedi. Ve mücerradel affi vel ihsani Allah Teala'ya ya şefaatsız, tevbesiz, af yetkimi kullanıyorum, İhsan ediyorum sana, ikram yapıyorum. Buyurduğu kullar da olacak. Tevbeden mahrum, şefaattan yoksun. Ama Mevla affını devreye de sokacak kullar var. E peki bunlara o da ona da erişemedi. Velem tukeffar kebairu mezabil alamit dünyeviyeti. Bir alam yazıyor burada yanlıştır, eliflamlı olacak. Bil alamit dünyeviyeti ve mihaniha. Büyük günahlarına kefaret olmak hani tevbe edemedi. Ama hiç olmazsa kanser olur, bilmem ne olur, ağrılar çeker, sancılar çeker, ölürken bir temizlik olur. Adam tevbe edemedi ama hastalık dünyada çileler onu temizler. E bu adam e, dünyada acılar çekerek ve mihnetler çekerek büyük günahları öyle de temizlenmedi. Yani hiç hasta masta da olmadı. Başı da ağrımadı fakir de kalmadı. Oho! Tam cehenneme doğru gidiyor bu durum yani şu an. Dünyada iyilik gibi gözüküyor ama durum ahiret açısından durum vahim. Hiçbir temizlik yok. İşte onun için adam dedi ya Resulullah dedi hiç Ben de kadın ne hiç başımı ağrımadı. Ya da adamdı. Hiç hasta oldu mu dedi hiç hasta olmadım bu yaşa kadar. Hiç hasta olmadım Adam giderken buyurdu ben her den yan suraya e, Ehrin, Cehennem elinden birini görmek isteyen şuna bakabilir. Neden hiç hasta olmuyor? Yani hasta olmasın. Elem olur, dünyevi sıkıntı olur, fakirlik olur, hakirlik olur. Hiçbir belan yok ya. Bu ne rahatlık. E şimdi o zaman ya günah yok. Ona karışmam. Kimsenin ne yaptığını bilmiyorum. E günah varsa da ahirette hesabın çok. Çünkü dünyevi sıkıntılarla da büyük günahların kefareti olmadı. E bir şey daha idi En azından hasta olmadın, şu olmadın, bu olmadın Ölürken can çekişmen kuvvetli olmadı. Çünkü eğer ki bir adam günahkarsa en nihayet tevbesiz de ölüyorsa son nefesinde çok ağır bir sekerat hali. Komalar ama yani acayip tabii komada deyince adam acı çekmiyor anlamına gelmiyor. Çok ruhani azaplar neler oluyor tabii bazen tıp adam bağırmıyor çağırmıyor diye yani acı duymuyor mu zannediyorsun? Efendim ölüm sekeratı da adamı temizler. Allah cümlemize hayırlı kolay güzel ölümler nasip eylesin. Yani sekeratımızı asan eylesin. Rabbim o ana kadar e, tevbesiz yaşamaktan bizi muhafaza eylesin. Çünkü tevbemiz olursa zaten Allah affeder Ama o ana gelmiş tevbe de demeyim, yine Rabbim acıyor. Cehenneme düşmesin bari. Burada hesabı kapatayım. Ne yapıyor? Ölümde onu zorluyor. Ağır bir ölüm hali geçiriyor. Yani çok sekerat şiddetli. Tehlik yani acısı çok. Umulan odur ki en yük defa yetinilecektir. Bunlardan bir kısmının azabı bir azabil kabri. Kabirde bu azap çekecek dirilene kadar veya bir zamanda kabir azabı da durur. Mesela adamın günahının kefareti 20 senelik azaptadır. 100 senelik, 200 senelik aşini 7000 senedir yatan var. Yani 6000 senedir. Ölmüşler var. E hala kabir azabı devam eden vardır. Ama bir kısmının Müslüman öldülerse, günahları da çoksa ve kefaret olmadıysa, tevbeye muvaffak olamayanlar için konuşuyorum, kabir azapları bitmiş olabilir. Yani bin seneden sonra kabir azabını durdurur Mevla, cezası bitti. Çünkü bazı mübarek gecelerde de durduruluyor biliyorsunuz, şah, beraat gecesi vs. Yani hediye gönderiliyor, sadaka gönderiliyor, dua yapılıyor falan ya onlar da erişiyor falan. Bir de bakıyorsun kabir azabı kesiliyor. Çünkü kabir azabı kesilmeye ihtimallidir. Kabir azabı cehenneme giren kafirler gibi ebedi bir azap değil. Bundan dolayı e, kabir azabı ile yetinilebilir. Ya kabir azabı dirilene kadar sürer ya da bir noktada durur. Ve <gülüyor> fi'ramilun bu kısmın bir takımında mevcudi minni hanil kabr kabir sıkıntıları bulunmakla ve kabirde çeker her türlü azabı belayı Allah Allah. Yetmez yani kabirdeki çektiği patlamaz. Günahları temizlemeye yetmez. O zaman bir ehval-i yevmil kıyameti ve şedâidâ. Kıyamet gününün dehşetleri ve şiddetlerinde 50 bin senelik sıkıntılarla da temizlik olur. Çünkü daha cehenneme gitmeden önce bu işler. Mevla istiyor cehenneme hiç gitmesin. Müslümanlar kurtulsun istiyor. Evet. Ven لَا تَبْغَى زُنُوبُ Umudan odur ki günahları kalmaz. Sekeratta çeker, kabir azabında çeker, maaşerde çeker. Kimininki sekeratla temizlenir, tamam. Kabire kalmaz. Kimininki kabirde birkaç bin senede, birkaç yüz senede, neyse bir sürede biter, devam etmez. Kimininki kabir azabı dirilene kadar sürer, yine günahına kefareti bitmez. O zaman mahşerde elli bin senelik bir süreçtir. Orada da birkaç bin senede biter, on bin sene o da ayrı bir şey. Veya sonuna kadar mahşerde çile çeker, sürünür süründürülür, her türlü belayı görür. Ama neticede maksat ne? günah kalmaz. Hatta Yühtace ile azab-ı Cehennem azabına muhtaç olunmaz. Yani Mevla onu ateşte azab etme lüzum kalmadı buyurur. Zaten Allah bir şey vazip değil de yani. Hesabın kesildi buyurur ve çok sıkıntılardan sonra cennet yüzü görür. Ne lüzum var şimdi bu sıkıntılara ya? Efendim senin dediğin gibi uslu kulu olsak, doğru düzgün adam olsak, en azından günahsız duramıyorsak da tevbesiz durmasak, Tevbeye muafak olsak yani daha iyi değil mi arkadaşlar? Bu işi uzatmanın ne gereği var? Bizim biz zayıf insanız. Zora görünce abdestimiz bozulur. Yani biz hangi işkenceye azaba dayanabiliriz ki? Yapmayalım ya. Yapmayalım haramları, günahları. Kafirlere benzemeyelim daha. Bilmiyorum o, hakkı, o hakikat mı nedir ama hakikaten el var. Ben tabi Ayet okuyan, okuyan biri olarak ses duymaya mı ihtiyacım var? Ya, ya Tatipoğlu hoca da onu dinletmiş bir kere dinlettim diyor. Bir daha dinleteyim dedi. Bir daha dinletiyor millete yani. Bu Ruslar bir şey yapmışlar. Yerin dibine gelmişler. Bilmiyorum. Ben incelemeleri bilmiyorum ama alenen televizyondaki de izlettiğine göre herhalde bir araştırma yapmıştır. Mahmut'a bakarsak yani kaç bin metreye imişler. Orada büyük cihazlar koymuşlar. Dinleme cihazları. Ne azap sesleri geliyor ya. Adam diyor. Şimdi bunlar Mevla bazen duyurur derdi Efe Herkese göstermez. Herkese işittirmez. Bazı işittirir. Ama bu imtihan olsun diye. Tabi o nedir? E nedir? O "Mes tarhune fiyahi" okuyor. Yani cehennemde bağırıp çağıracaklar. Tabii ki cehennem yedi kat yerlerin dibindedir. Ateş mahometabakası. Yani cehennem yerlerinin altındadır ama şu anda yani ne bileyim birkaç bin metreye gidip de oradan o seslerin duyulması, cehennemin sesleri bana şey gelmedi. Kitaba sünnete biraz muafık düşmedi ama ve "Kelle aynaka kitabel fucar Yani facirlerin dosyaları siccindedir. Cinn nedir ve Maadrak Mahsen kitabım markum yani mühürlü bir dosyadır. şeytanlardan cinlerden geberenler orada hapsoluyor. oluyor. Yani onların şeytanla cinlerden de geberenler oluyor da kafir cinlerden. Bu İblis ve züriyeti başka. Efendim cinler başka. Yani o da cinlerden bir tayfedir ama ona ölümsüzlük verilmiş. Fakat cinlere ölümsüzlük verilmemiş. Uzun yaşarlar ederler ama bizim gibi ölüyorlar. Ya bunların da çoğu kafir tabii ki. Onun cinlerin, şeytanların yani e, şeytanların zaten hepsi kafir, cinlerin hepsi kafir değil. E, ervahı ruhları sitçindedir. Yani kafirler. Kafirler de biliyorsunuz la tufette hulev ebbâb sema gök kapıları ruhlarına açılmıyor. Oradan aşağı atılıyor. Ayet-i tefsirinde çok anlatıyordum Miraç dersinde. O da sitçine iniyor yetikat yerin dibine. 13'ün tabi burada ruhların e, azabı var. Yani dünyanın içinde, toprakların altında var. Çünkü sitçin dünyadadır. Kahteler razın yani dünyadadır. Dolayısıyla işte magma tabakasıdır, şu tabakası da bilmiyorum. Tabii şu andaki teknolojinin ulaşamadığı tabakatta var. Ee, o sesler Allah Allah bilmiyorum tabii ben. Yani şey de var internette. Azap şeyleri nasıl, nasıl bir sesler, nasıl bir kalabalık, nasıl bir. Herhalde onu yükselticiyle mi yükselttiler sesini bilmiyorum. Rus şeyler, arkeologlar ama çok üzerine gitmişler. Hatta harareti iki bin küsur dere Ya olmaz böyle bir hararet demişler. Sonra meraklılıklarından işi bırakmamışlar. Neler etmişler neler etmişler orada ses cihazları takmışlar altına indirmişler. Ama büyük bir e, tehlikeli bir iş yani. Hararet derecesi dünyada bilinen bir derece değil. O kadar inmişler. Rusya'da bir bölgede kazı yapmışlar neyse. Yani var internetler sesler var ya. Birisi diyor bu seslerden sonra namaza başladım. Ya arkadaş biz sana bu kadar ayet hadis okuyoruz. Cehennem var, Gayya kuyusu var, Esen kuyusu var. Ondan sonra kabirde yılanlar var, akrepler var. İnternetteki seslen adam namaz. Neyse korksa nereden korkarsan kork. Bir yerinden tutalım namaza başla kardeş Ama bu kadar vaz ediyoruz. Biz ne anlatıyoruz sana? Ne anlatıyoruz sana? Hikaye ne anlatıyoruz sana? Bir vakit namaz 80 sene azap var yan yanacaksın. tabii ki inşallah Müslüman ölenler siçine inmez ama kafiren ruhları cinlerin ruhları mahpisül cin. Cinlerin hapishanesi var orada. Yani ne bağırış ama ne bağırış ne ses karışması ya. Yahu ne düzelmesi var, ne çıkması var, ne kurtulması var, ne avukatı var, ne temyizi var, ne ölmesi var, ne yanması var, bitmesi var. Devamlı bağırmak. Dayanılacak bir şey değil. Yani sekerattaki şiddete bile dayanamazsın. Ya uslu kul olalım, tevbe edelim, Allah'a dönelim, gavurlara benzemeyelim, ehli sünneti itikadıyla bezenelim, sonra kılığımızı, kıyafetimizi sakalımızdan, başımızdan, takyemizden şalvarımızdan, cüppemle çarşafımızla her şeyimizle Müslümanlara benzeyelim. El-i sünnet olalım ya. Tabii ki i sünnet itikadı kılık kıyafete bakmaz. O ayrı bir şey. Ama her şeyimizle el-i sünnet Müslümanlara benzeyelim de kardeşim ya. Ne sıkıntıya giriyorsun başını ya? Bu durum bu. Bak Allahu Teala Allah Teala'nın kavl şerifinde Ellezina amenu ve lem yelbesu imanuhum bizulmen ulakelemu le'ayte oku sonuna kadar. Müeydin Bu da benim dediğim manayı destekliyor. Fe zulme fe inne el murade bi zulm ona şirk. Burada Allah'ın zulümden maksadı şirktir. Yani vallahi alimu, vallahu subhanahu ve alim bi hakaiqil umur Bütün işlerin hakikatlerini en Allah bilir celalü celaluhu. Sadece o bilir esasen ama bildirdiği kadarıyla biz de biliriz demek istiyor. Eee zulmün Kur'an'da geçtiği bazı yerlerde şirk kastedilir çünkü innez zulme le şirk. İnne şirkel zulmün azim. Şirk büyük bir zulümdür. Ayette de var. Çünkü onu anlatıyorum hepsi. Allah'a yapılan haksızlık olduğu için ortak isnat etmek suretiyle ayet-i ne buyuruyor? Ellezine amenü iman edenler. El i̇şte elle sünnete göre imanımız tamam. Ve lemyel bizü imanın bir zulm. İmanlarını şirkle karıştırmayanlar. Şimdi iman bir bütündür. Ya vardır ya yoktur. tecezi kabul etmez. E imana şirkle nasıl karışacak? İşte oradan maksat İnancının içinde Allah'a ortak koşmak var demek değil. Orunda maksat kafirlere ve müşriklere benzemek suretiyle şirk şaibesi için içine sokmak. Amel demektir o. Ama amele giren şirk şaibesi yani kafirlere müşabet. Yani kafirlere benzemek derken sadece ben pantol, ceket, kravatı konuşmuyorum. Burada esas konuştuğumuz mana ne? Yılbaşı gibi dini bayramlarını kutlamak ve kutsamak, kilise hainlerini kutlamak ve kutsamak, onların da dinlerinin doğru olduğu veyahut da onların da kutsalları var diye saygı ve tazim. Ya Saygı ve tazim de bir bakıma insana tam kafir etmez. Çünkü İmam Rabbani geçen fıkırlarda tazimi küfre sokuyor ama İmam Rabbani burada tazim edenleri de sokuyor. Ona göre tazimet manayı dikkatli verelim. Yani ben onun için tazimet manayı verirken illa tebrik, kutlama veya değer verme şeklinde vermiyorum. İmam Rabbani'ye göre konuşuyorum. Fıkıllarda öbür manada kafir eder diyor. Ama İmam bana anladı ve yuazımun mı diyor. Bak günlerine tazim etseler de yembeğen yusallâ aleyh mine cenazeleri kılınır. Yani Müslümandırlar diyor. Ona göre tazim yani o e, şirke götürecek tazim şu. Kutsallığını kabul etmek. Kutsallığı şu demek Allah indinde bu dinde meşru Allah indinde bu bayramları bunların dini Allah'ın makbulü yani e bunu dediğin zaman e tabii ki herkese göre şirk oluyor herkese göre şirk oluyor kurtarı tarafı yok ama işte adet, örf olmuş, gelenek, görenek ve işte ve bu, bu tazimlerde insan her kafir dediğin zaman tabii Müslüman kalmayacak memlekette onun için iman orada yine ilhak etmeyelim kafirlere buyur ama iman Rabbani şunu demek istemiyor yani sen Hıristiyanın bu dini bayramı, kilisesi kutsaldır. Allah'a ibadet ediliyor burada. Allah bunu kabul ediyor gibi kullanırsa onu iman yapma hani onu kastetmiyor. Buraya da imana verelim. Yani iman edenler ve imanlarını zulüm ve şirkle karıştırmayanlar. Ülâkele'l-i emniyet ve güvence azaptan kurtuluş sadece onlara aittir. Ve mühtedün, hidayet bulanlar da sadece onlardır. Şimdi azaptan güvence ne demek? Hiç cehenneme girmeme garantisi demek. Hiç cehenneme girmemek için diyor, Sadece Müslüman olmak yetmiyor, imanını zulümle karıştırmayacağını diyor. Yani her Müslüman direkt cennete gitmeyecek, Müslümanlardan cehennemede gidecek var. Çünkü neden? İman edenlere emniyet var buyursaydı, bütün Müslümanlar garantilikteydi, azap yoktu. Ama kayıda ilave ne buyurdu? İman yetmedi, imanlarını zulüm ve şirkle karıştırmayanlar. İşte onun için İman Rabbani hasta adamın durumu neydi? Kafirlerin, Hintlilerin... ...Hinduların bayramına katılmak vardı... ...Kutsal Bayramına katılmaktan dolayı... ...son nefeste iman tehlikelisi girdi... ...fakat yine de kafir ölmedi... İman Rabbani bildirildiğine göre... ...kafir ölmedi... ...ama... ...buna mutlaka bir azap olacak buyurulması... ...ve iman Rabbani teveccühlerinin... ...burada kar etmemesi... ...nedendi... ...buradaki günah içki kumar faiz fuhuş gibi... ...nefsani şehvani kebair günah gibi değil... Allah ortak koşanların kutsal saydıkları günlere karışmak meselesinden buranın günahı şirkle hafif bulaştı. Adamı yavur etmedi ama şirk şaibesi yani. Onun için ne dedi demir mektup attığında? Cehennemde mutlaka az bir zaman giren Müslüman da olsa onun günahı mutlaka kafirlik değildir. Tabii ki Müslümansa kafir değildir. Kafirlerin sıfatlarıyla ilgili şaibeli bir günahtır. Benzemek gibi. Yoksa anlaşılan yani millet cehennede gidecek anlaşılan cehenneme girenlerde mutlaka bir kafirlere benzemek kafirlerle karışıp yani görüşmek anlamında karışıp görüşmek kastetmiyorum bir bulaşma var yani günlüne katılıyorsun yani ne onun gibi yaşıyorsun ne onun gibi giyiniyorsun ne onun gibi bu müşahabetin tehlikesi buradan da anlaşılıyor onun silmarmazlığı buyuruyor bu ad bu manayı destekler maniyettedir dolayısıyla e Azab-ı cehennem ya kafirliğe mahsus ya da kafirlerin sıfatlarıyla bir benzemeye mahsus. Karışmaya mahsus. Ee, yani bu büyük bir iddiadır tabii. Ben senin bu görüşü acayip bir şey. Sanki küfür sıfatıyla bulaşmayan noktalarda günahlar işte çileler, şeyler, mahşerde falan hepsi temizlenecek anlaşıldı. Buradan bir müjdedir. bilin gibi küfür şahibesi ve kafirlere müşahibetten mümkün ve çocukluğumuzdan beri uzak duran ama günahlarımız bulunan Bizim günahlar, cılar, günahkarlar için bir müjde oluyor tabii. Çünkü şirk şahibesinden çok uzak duruyoruz yani. Bundan dolayı. Ama bakma Vehhabilere göre hep kabri ziyaretine gidiyoruz şirk. O şirk bu şirk. Onlara bakma onlar zaten atlatmış. Raydan çıkmış cehennem köpekleri. Onların e, dinde itibarı yok yani. Biz el-i sünnete göre konuşuyoruz. El-i sünnete göre şirk şahibesi müşriklere benzeme şeylerine uzak duruyoruz. Mümkün mertebe uzak duruyoruz. İnşallah azabada düşmeyiz. Ama bu işlere karışanlara da Allah Teala tevbe nasip etsin, ıslah etsin, hidayet etsin. Rabbim fazl keremiyle onları da döndürsün. Onları da cehenneme az bir süreliğine de girmekten kurtarsın, muhafaza edilsin. O sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedun ruhiyyat bin nuri qıynetuhu Muhammedun lem yezellüran <gülüyor> minel <gülüyor> qidemih مولا يصلي ويسالم دائما أبدا على حبيبك غير الغرق كليمه محمد حاكم بالعدل وشرفه محمد معدن الانعام والحكام مولا يصلي ويسالم دائما أبدا على عديمك غير الخلق كله